Tebbet Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in iki eli yani malı ve kazancı kahrolsun kendisi de kahrolsun. Malı da kazancı da ona yarar sağlamadı. O ve odun taşıyıcısı olarak hanımı boynunda hurma lifinden bükülmüş bir iple alevli bir ateşe girecektir.